24 ekranlarından hepinize merhaba. Ben Feyza Bayraktar ve meslektaş arkadaşlarım İcral Gözcü ve Gülşah Pınaroğlu ile birlikte ne yapmalı da karşınızdayız. Bugünkü konumuz yeme bozuklukları. Yeme bozukluğu nedir? Ne şekillerde karşımıza çıkar? Sebepleri nelerdir? Ve biz yeme bozukluklarından nasıl korunabiliriz? Tedavi yöntemleri nelerdir? Birazdan burada bu konuyu tartışacağız. Evet, Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. Süper bir konuyla karşınızdayız. <gülüyor> çok Kadınların gündemde çok olan bir konuyla karşınızdayız aslında. Bizi de çok ilgilendiren evet. bir konuyla karşınızdayız. Çünkü üçümüz de kadınız ve aslında hepimizin de ortak yönü burada bu konuyla. Bedenimiz ve tabii ki beden algımız. Beden algımız nasıl göründüğümüz. Tabii. Belki de şu an... Seyirciler diyecekler ki üç tane kadın çıkmış oldukça bakımlı ve güzeller. İşte bu kadınlar ne konuşacaklar acaba beden algılarıyla ilgili? Çünkü baktığımız zaman pek bir sorun yok. En azından ben kendi adıma yani bizim adımıza konuşuyorum ama e, tabii ki bu algı da yanlış öyle değil mi? Kesinlikle bu ile ilgili zaten uzun uzadıya konuşacağız. Her şeyden önce yemek yemek bir davranıştır, bir ihtiyaçtır. Ee, yemek yeme davranışından biraz bahsetmek istiyorum. Açlık doyurulması gereken en temel ihtiyaçlarımızdır. Açsak susuzsak bir sonraki e, aşama bizim için önem taşımaz değil mi? Önce karnımızı doyurmamız gerekiyor. Susuzluğumuzu gidermemiz gerekiyor. O ihtiyaçların dışında yemek yemek ayrıca sosyal bir uyumdur. Biz aç olmadığımızda da yemek yiyoruz. Şimdi bir dönerciye gittik şöyle mis kokular arasında ee, bayağı da yemişiz yani aslında öğünümüzün dışında. Arkadaşlar yiyor. Biz bakacak mıyız? Genelde ufak bir porsiyon biz de söylüyoruz. Hayvanlarda da aynı şekilde bir araştırma yapılmış kızlar. Hı hı. E, tavuklar normal e, beslenmişler. Ondan sonrasında beslenmeye devam eden tavukların yanına konmuşlar. E, görülmüş ki tavuk yemeye devam etmiş. Hani o yüzden aslında yemek yeme davranışı hem bir ihtiyacımızı karşılamak amacıyla fizyolojik bir ihtiyaçken, doyurulması gereken bir ihtiyaçken aynı zamanda sosyal bir uyum biz bugün her açısından masaya yatıracağız. Hem yemeği hem de bedeni. bedeni. Bir tek şey kadınların değil aynı zamanda erkeklerin de çünkü son dönemde bu sorun oldukça gündemlerinde. Nereye baksak diyet yapan bir erkek spor salonundan çıkmayan bir erkek, kaslarını kontrol eden bir erkek ha, görüyoruz. Aynen, aynen öyle. Ee, ben de İjdel'de bir katkıda bulunmak istiyorum. Evet sosyal bir e, içeriği de var e, yemek yemenin, yiyeceğin. E, ama yiyeceğin bir yandan da duygusal anlamda da sıcaklık hissi, e, sevgi ve ilginin sembollerinden birisi olarak da değerlendiriyoruz biz bunu. Hı -hı. Çünkü ilk başta biz ee, annemizden alıyoruz onu. Ee, i̇lk ihtiyacımızı evet bir fizyolojik bir ihtiyacımız var. Bunun yanında e, bir de sevgi, ilgiyi görüyoruz ondan değil mi? Şefkati görüyoruz. Yani yemek yeme alışkanlığımız, oradan hissettiğimiz haz, duygu ilk başta annemizle gelişiyor. Ondan aldıklarımızla gelişiyor ve sonrasında biz artık yeme davranışlarımız, yeme örüntümüz şekillenmeye başlıyor diğer öğrendiklerimizle de. Örneğin ben çocukken İlkokuldan eve geldiğimde sabırsızlıkla beklerdim. Çünkü annem mutlaka akşamüstü evde ya bir kek, ya bir poğaça, ya bir börek bir şey yapmış olurdu. Ve bu benim çok hoşuma giderdi. Aynen. Mutlu Hı. olurdum. Mutlu olurdum. Hı -hı. Bir anlamda bu annemin bana olan sevgisinin ve ilgisinin göstergesi gibi gelirdi. Hı -hı. Tabi buradan nasıl beden algısına ve yeme bozukluklarına geçeceğiz? Bir VTR'miz var. Hı -hı. Halkımıza sormuşuz. Bakalım onlar yemekle ve yeme bozukluklarıyla ilgili ne düşünüyorlar? İsterseniz bir hep birlikte onu seyredelim. Ondan sonra bunun üzerine konuşuruz. Harika. Sağlıklı beslenenizi düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır. Sağlıklı beslenenizi kilo almam. <gülüyor> e, Muhakkak herkes düşünmeyen yok ki herkes düşünür. Ekseriyetli. Düşünüyorum yani kendime göre. Çok düşünüyorum. Biraz ışıklar mısınız? Bize mesela? mesela meyve sebzeyi bol bol yerim. Genellikle kolalardan veya nasılayım tatlı içeceklerden, çikolatadan uzak durarım. Çünkü zararlı Beyaz ekmekten çok uzak durarım. Tabii görmüyor musun ya? Yaşım 63. Yerden dişimle 50 kiloyu kaldırıyorum şimdi. Valla iş temposundan, iş yoğunluğundan pek dikkat ettiğimiz söylenemez için açıkçası. Ya ne zaman yemek yersiniz? Acıkınca mı, sıkılınca mı ya da üzülüm? Yok, acıkınca 20 günlük 3 öğün yemek yiyorum sabah, öğlen, akşam. Her zaman yemek yiyebilirim ben. Yani üzgün, sevinçli, mutlu hiç fark etmez. Moralim bozuk olduğu zaman genelde yerim onu. Gece uyuyup yemek yiyor musunuz? Hayır. Artık yemiyorum, Hayır. önceden yiyordum da. ...kötü bir alışkanlık o ki zaten. Yani hepsi göbeğe gidiyor. Gece uyanıp yemek yiyor musunuz? Hayır, yemiyorum. Yesem herhalde nasıl olurum bilmiyorum. Hayır, asla. Yediden, altıdan sonra yemek yemeyeceğim. Hayır, yemiyorum. Gece uyanıp yemek yiyor musunuz? Hayır, hayır. Olur mu öyle? Arada bir. Diyet yaparak kilo verdiniz mi? Diyet yaparak kilo veremedim. Çünkü e, pazartesi başladım, akşam bıraktım. <gülüyor> Verdim. Diyet yaparak da verdim, düzenli beslenerek de kilo verdim, tedavi olarak da kilo verdim, geri aldım sonra. Diyet yaparak değil de normalde veriyorum zaten, ben kendime dikkat ettikçe ekmek yemiyorum, yani beyaz ekmeği kestim, tuz yemem zaten, tuzsuz yerim. Yok, uğraşmadım da, kilomun da fazla olduğunu biliyorum. Yani iş temposundan dolayı dediğim gibi sabah kahvaltısı bazen geç yapabiliyoruz, öğlen yemeğini atlıyoruz, akşam bir anda bastırarak yiyoruz ama onun sıkıntılarını yaşıyoruz. E dikkat edemiyoruz. içinde açıkçası etmemiz eski olur ama edemiyoruz. Ee, fazla kilo almadım ki normal durumdayım. Ne düşünüyorsunuz VTR ile ilgili? Yani, çok güzel olmuş. Türk halkının yeme alışkanlıkları üzerine güzel bir e, derleme olmuş. Evet, Konuşacak kendi, çok malzeme evet, var. Kendileri de aslında bir şekilde yöntemini bulmaya çalışmışlar ve uyguluyorlar da. Değil mi? Hani işte diyor beyaz ekmeği kestim, tuzu kestim gibi. Hı -hı. Tabii ki temelinde olan şeye bakmak lazım. Diyet yapıp da kilo veremedim diyen var. İşte tekrar aldım diyen var. Hani bu konuda biraz konuşabiliriz belki de. Arkadaşlar ben bu VTR'de en çok neye takıldım biliyor musunuz? Yeme bozukluğu denildiği zaman insanların aklına hemen sağlıklı yemek ya da sağlıksız yemek geliyor. Evet. Oysa yeme bozuklukları... Sağlıklı yemekle veya sağlıksız Hı -hı. yemekle çok da alakalı Bilankol bir şey değil. değil. İzleyicileri biraz da bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum Hı -hı. ben. Çünkü yeme bozukluklarını beslenme alışkanlıklarıyla karıştırıyorlar maalesef. Hı -hı. Çünkü yeme bozuklukları kökeni tamamen psikolojik etkenlere dayalı bir tür rahatsızlık. Hı -hı. Öyle değil mi? Evet, bizim psikolojide, psikiyatride en çok uğraştığımız psikolojik rahatsızlıklardan Hı -hı. bir tanesi. Hı -hı. Peki ne oluyor da bizim bu yememiz Hı -hı. bir anlamda psikolojik bir rahatsızlık halini alıyor. Biraz bunu konuşalım. Çok fazla evet. patolojiye girmeden. Evet. Neden? Çünkü son dönemde hangi gazeteyi açsak, hangi dergiyi açsak mutlaka bir diyet, nasıl çabuk kilo verebilirsiniz, ideal bedene nasıl çabuk kavuşabilirsiniz gibi böyle reçeteler var. Evet. Bu sefer benim aklıma şu geliyor. Hmm, geçen ayki Reçete ne oldu? O işe yaramadı mı? Hı -hı. Neden bu ay yeniden yeni bir reçete veriyorlar bize? Hı -hı. O yeterince iyi değil miydi? Kesinlikle. Biraz bunları konuşalım. Hı -hı. Çünkü eminim burada sadece kadınların değil erkeklerin de aklına takılan birçok soru vardır eminim. Kendi Hı -hı. bedenleri ve yeme alışkanlıkları ile ilgili. Yeme bozuklukları konusunda başlıca bildiğimiz 3 temel problem var aslında. Çok denk gelmişizdir. Kilosu aslında dışarıdan görüldüğü kadarıyla gayet ortalamanın altında ve sağlıklı bir görüntüsü olan insanlar sürekli aşırı kilolu olduklarından şikayet ederler. Her sene, her kış bir duyarız 4-5 kilo fazlan var. Şimdi bu aslında beden algımızla ilgili daha güzel görünmek, daha güzel poz vermek, daha çok beğenilmek için aslında biraz da böyle toplum arasında otomatikleşmiş sohbet konusu oldu. Ama bizim hastalık olarak ilgilendiğimiz, daha çok yeme bozukluğu dediğimiz e, kriterde kişi gerçekten kilo indeksine çok fazla altına düşmesine rağmen hala aynadaki aksine kilolu bulmakta. Evet. Ve egzersizlerle e, ya da e, dışarıdan farklı... E, Bes, gıda takviyeleriyle ya da yanlış ilaçlarla, ilaçlarla e, bu kilo at, e, kilo kaybetmeye devam etmeye çalışmaktadır. Hı hı. E, sonucunda mutsuzluk, suçluluk, pişmanlık gibi duygular gelmektedir. Hı hı. Bir tanesi bu. Hı hı. Evet mesela e, çok güzel açıkladı. Hani böyle bir iki özellikle yeme bozukluklarında başlıca olan şeylerden bahsedelim isterseniz. Hı hı. Hani bunlardan bir tanesi anoreksiya nervosa. Hı hı. E, bu e, işte İcran'ın bahsettiği gibi beden algısıyla alakalı ki sürekli kilo alma kaygısından dolayı kilo alırım diye yememe davranışı hı hı. sürekli olarak bunu geliştiriyor ve yemiyor. Dolayısıyla sağlıksız beslenme örüntüleri oluşuyor ve yavaş yavaş da işte depresyona kadar götürebiliyor. Bunlardan diğeri de bulimiya, e, bulimiya e, nevruza ya da çok kısa gireyim sonrasını zaten e, özellikle sana atacağım Feyzacığım e, bu da tıkınırcasına yeme davranışı. Ee, sürekli yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz ee, ve bundan kontrol altına alamayacak derecede yiyoruz ve ardından bunun suçluluğuyla e, yemek yemeyi, kusma davranışı Hı -hı. yapmaya başlıyoruz. Evet. evet özellikle şu an bu genç kızlarımız arasında maalesef Hı -hı. çok yaygın. Evet. Kusma, müsil Hı -hı. ilaçları, evet. aşırı egzersiz... Hı -hı diyet il ilaçlar Hı -hı. özellikle son dönemde farkındaysanız evet. bu diyet ilaçları Hı -hı. zayıflama ilaçları çok fazla kullanılıyor evet. ve, ve sosyal bunlar, medyada mecralarında özellikle çok fazla bununla ilgili reklamlar var. Hı -hı. Ben burada bizi izleyenleri de özellikle uyarmak istiyorum. Doktorunuza danışmadan lütfen bu tür ilaçları kullanmayın. Çok sakıncalı. Hani ölüme sebebiyet verdiğini de biliyoruz daha önceki zamanlarda Kale bu çıkan. Iflası, evet. evet. Bir en bilindik sonuçlarından insanlar hastaneye atışlarına maruz kalıyor. Yani görüyoruz ki burada ne olursa olsun her şeye rağmen bu ilaçlar yapılmaya devam ediliyor. Evet. Çünkü talep var. Neden talep var peki? Çünkü zayıflamak istiyoruz. Çünkü güzel gözükmek istiyoruz. Çünkü erkekler için de bu kaslı olmak istiyorlar. Evet. Beğenilmek istiyoruz. Neden bu kadar önemli beğenilmek? Evet. Neden bu kadar önemli beğenilmek? Aslında bu noktada yine her zaman biz genelde konular konusunda e, konularımızla ilgili konuşurken anne baba tutumlarına değinmeden yapamıyoruz. Evet. E, psikologlar için klasiktir şöyle bir çocukluğa inelim ama Aynen. gerçekten böyle. Biz çocuğa bedenini sevmeyi, bedenini kabullenmeyi, bedeninin diğerinden e, farklı ama güzel olabileceğini, Öğretmezsek eğer çocuk ömrü boyunca o gördüğü mankenlere, dergilerde, mecralarda karşılaştığı modellere, kaslara her zaman ilgi duyar. Çünkü Hı -hı. aksi durumda ben böyle olamazsam istenilmiyorum, evet. sevilmiyorum, beğenilmiyorum şemaları dediğimiz o erken çocukluk yıllarında anne baba tutumları tarafından oluşturulan olumsuz düşünceler ortaya çıkar. Bunun rahatsızlığından kurtulmak için de aslında davranışlarımızı e, kontrol etmeye çalışırız. Davranışlarımızda aynen bu fazla egzersizler, işte ilaç takviyeleri gibi e, sağlıksız ve gerçekten uygun olmayan yöntemlere kadar hı -hı, başvurmaya hı -hı. gider. Şimdi İçler'cim demin ben aslında bir hata hı -hı. yaptım. İlaç dedim. Çünkü ilaç değil gıda takviyesi. Hı -hı. Zayıflamak için kullanılan, evet, önerilen reklamları olan mesela, gıda takviyeleri. Evet, Çünkü zaten ilaçlar Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü hı -hı. altında hı -hı. ve onlar doktorlar önerildiği zaman kullanılması gerekiyor. Hı -hı. Ve bu tür gıda takviyelerine lütfen dikkat edelim. Çok Çünkü sağlığımızdan hiçbir şey daha önemli değil. Kesinlikle. Bu beden bize <gülüyor> neden gerekli? Bacaklarımız gerekli koşmak için öyle değil mi? <gülüyor> Karnımız göbeğimiz var mı yok mu diye <gülüyor> değil organlarımızı taşıdığımız Kesinlikle. için önemli. <gülüyor> Ama bunu unutuyoruz ve beden bir anlamda bizim kendimizi promosyon ettiğimiz <gülüyor> bir araç haline geliyor. Bu da çok ciddi bir baskı yaratıyor <gülüyor> aslında üstümüzde. Evet. Örneğin soruyorum, geçen hafta programı izlediniz mi nasıldı? Aa sen şöyle bir gömlek giymişsin, İçler Hanım böyle bir Kesinlikle. gömlek giymiş, Gülşah Hanım böyle. Peki anlattıklarımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Hmm. Ya onlar zaten iyiydi. Oysa benim burada duymak istediğim şey daha çok... Samimiyetle Hı -hı. nasıldı? Bir şey öğrenebildiniz Hı -hı. mi? Bizim saçımız, başımız ne giydiğimizden ziyade zaten ekranın bir adabı var. Hı -hı. Yani ekrana Hı -hı. göre giyinmemiz gerekiyor. Ama bunun dışında istiyorum ki birazcık insanlar nasıl göründüklerinden evet. ziyade ekrandakilerin ve sokaktakilerin ne anlattıklarına dikkat etsinler. Hı -hı. Kesinlikle. Burada tabii neye geliyoruz? Eceler'cim demin senin söylediğine. Değer. Hı -hı. Yani bizim kendi değerimiz... Bedenimiz sadece bizim kendi değerimizi belirleyen bir Hı -hı. faktör değil, öyle değil mi? Hı -hı. Tabii bu kadar anlam yüklendiği zaman ne oluyor? Anoraksiya gibi kişi ne kadar zayıf olursa olsun, aynaya baktığında ben o reklamlardaki, dizilerdeki kadınlar gibi değilim, Hı -hı. dergilerdeki kadınlar gibi değilim, o zaman ne yapayım? Daha çok zayıflayayım. Aynen öyle. Bulümiyada olduğu gibi, aynı senin demiş olduğun gibi, eyvah çok yedim. Hı hı. Bundan büyük bir suçluluk duymayla çok zararlı olan hı hı. yediklerini kusma, müsil ilaçları kullanma, hı hı. yeter ki şu kalorilerden kurtulayım. Evet. Ve genellikle aslında aynı kiloda kalıyorlar. Ve Öyle. normal kilonun biraz üstünde olabiliyorlar. Hiç kilo kaybı yaşanmıyor. Ya Onun bir sebebini anlatmak istiyorum. Hı hı. Çünkü tamam. sindirim ağzıda başlar. Bunu kaçırıyor genelde. Hı hı. Çok güzel Uyumik bir olan kişiler sindirim ağızda evet. başlar. Hı hı. Aldığımız bütün kaloriler ilk başta ağızda dağılmaya başlıyor. Yani hı. mideye gittiğinde değil. Feyza Hanım ben yediklerimin hepsini çıkarmama rağmen yine de kilo alıyorum. Hı hı. Neden? Çünkü zaten kaloriler ilk başta ağızda dağılmaya başlıyor. Daha sonra midemize iniyor. İlk inenler mide çeperlerine, yan taraflara yapışıyorlar. Bir kısmı o ince bağırsaktan aşağı geçiyor Hı -hı. ve kapanıyor alt kapakçık. Bir kısmı da ortada salınıyor. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden ne kadar yediklerini da başka yöntemlerle çıkarmaya çalışsalar da alınan kalorilerinin yüzde ellisi zaten vücudumuzda kalıyor. Evet. Ki bir yeme episodunda bir yeme atağında beş bin altı bin kalori aldığını düşünecek Hı -hı. olursak bir kişinin Nasıl olsa kusacağım, nasıl olsa hepsini çıkaracağım. Evet, i̇şte, doğru bildiğimiz bir yanlış aslında. Doğru bildiğimiz bir yanlış. Hı hı. O nedenle 5000-6000 bin, bin kalorinin adı 3000'i kaldı. Bu da kilo yapar ve hı hı. bulimiklerin bu yüzden çok zayıf olmamasının sebebi hı hı. aslında evet. ona bağlayabiliriz. Hı hı. Evet, bu kalori oranını ya da işte nasıl gideceğini hı hı. çok fazla bilmediklerinden dolayı olsa gerek. Evet, bir araştırmaya göre günde sadece 20 kalori fazla alımımız senede bir kiloya hı hı. E, tekabül ediyor. Yani bulimia nevroza yaşayan e, problemi olan insanlar genelde e, anoreksiyaya nevrozaya göre durumun daha farkındadırlar. Hı hı. Yani bunun bir problem olduğunu evet. fark etme olasılıkları daha yüksek hı hı. ama şöyle bir e, izinle de öneride Tabii bulunmak ki. isterim. E, özellikle anoreksiyada kişi gerçekten aynadaki aksini hala çok kilolu ve çirkin bulduğu için e, tedaviye gitmeyi kilo almakla Bağdaştırıyor hı hı. Ve dolayısıyla genelde başvuru olmuyor. Evet. Bu noktada ailenin gözlemi özellikle genç kızlarda şu an sosyal öğrenmeyle zayıfladığında bu sene geçen sene çok güzeldin. Bu sene yine e, kilo aldın söylemleri aslında e, genç kızların ve aynı şekilde kas konusunda da erkeklerin çok ciddi son dönemlerde başvurular olabiliyor. Hı hı. E, kendi beden algıları ile ilgili sorun yaşamalarına sebep oluyor ama aile ve arkadaşlar bunu gözden kaçırabiliyor. Kesinlikle. Ee, çok haklısın. Burada bir de analeksiye ve bulimiye arasındaki farkı da çok kısa Hı -hı. belirtmek istiyorum. Sen de bahsetmiştin evet. Hı -hı. Anore anoreksikler e, daha az e, gidiyorlar. Hani e, hastaneye gitme oranları daha düşük. Hı -hı. E, bulimiye biraz daha farkında evet. bunun. E, çünkü bulimiye daha böyle sosyal. Daha Hı -hı. dışa dönük Hı -hı. E, kişiler. O yüzden de anlaşılması sosyal hayatları çok zor. E, bu ayrımı yapabilmek için mutlaka ailenin çocuğunu çok iyi tanıması tamam. gerekiyor. Yani. Özellikle ergenlerde. Çok iyi tanıyıp çok iyi e, bunu kavramak gerekiyor ki ona göre önlem almak Hı -hı. gerekiyor. Burada mesela çok kısa e, beden kitle indeksine de bakabiliriz anoreksiyada. E, beden kitle indeksinin işte kilogram e, bölü boy yaptığımız zaman 12'den küçük olduğu durumlar riskli durumlardır. Normali e, bunun daha yukarıda olması beklenir. Hı -hı. hani Böyle durumlarda e, kendi çaplarında en azından bir şekilde e, çocuğunu yönlendirsinler. Ee, birisinden yardım alsınlar uzman birisinden. Tabii çoğu zaman ailede bunun farkında tamam. olmuyor. Evet. Bunun psikolojik bir problem olduğunu bilmediği için ne yapıyor? Ben çocuğumu beslenme uzmanına götüreyim Hı -hı. orada beslenmesi düzelsin. Hı -hı. Çünkü VTR'de izlediğimiz gibi sağlıksız besleniyor. O yüzden kilo veriyor Hı -hı. ya da o yüzden yediklerini kusuyor Hı -hı. şeklinde. Hı -hı. Ben buradan aslında çok daha yaygın bir yeme bozukluğuna geçmek Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Aşırı yeme, <gülüyor> duygusal yeme. Evet, Son duyguları yemek. Son dönemde o kadar fazla... Kesinlikle. E, başvuru var ki bu konuda. Sizce bunun ne tetikliyor arkadaşlar? Neden bu kadar çok yayıldı bu aşırı yeme atakları? Yani bu aşırı yeme atakları hani icra da girecektir çocukluk dönemindeki durumlara. Hani bununla bir alakası olduğunu biliyoruz. Hani az çok kuransal anlamda özellikle. Çocuğun o ilk başta almış olduğu sevgi ilgi dediğimiz işte yiyeceğin ihtiyaç dışında bir de böyle bir sembolü olduğunu biliyoruz. Hani bunu anneden yeterli bir şekilde alama zaman işte sütten kesilme aşırı e, derecede işte uzun yıllar emme gibi davranış söz konusu olduğu zamanlarda hı hı. E, ilerleyen zamanlarda bu gerçekleşebiliyor sonrasında tabi yaşam olayları var e, travmalar var e, hı hı. yine icler bahsedecek bunlardan diyebiliyorum şimdi öncelikle ikinci yarıya geçmeden önce çünkü bir hı hı. aramız olacak hı hı. oraya geçmeden önce ben Bizim genel olarak, kültür olarak yeme alışkanlıklarımızdan biraz bahsetmek evet. istiyorum. Ne oluyor da kişi çocukken, acıktığını biliyorken yetişkinlik döneminde bir şey oluyor hı hı. ve hı hı. durmadan yemek yemeye başlıyor. Bilmiyorum size oluyor mu bilmiyorum hı hı, ama değil, özellikle hı hı. pazar günleri ve sıkıntılı evet. olduğumuz, hı hı hı. işte artık ya pazar günleri buradayız ama hı hı. E, tatil günlerimizde durmadan, Buzdolabının önüne gitme, buzdolabını açma, bakma, kapama, sonra bir evde tur atıp tekrar gelme şeklinde evet. çoğu insanın yaşamış olduğu bir problem zaten. Hı hı. Ne oluyor? İşte ya Feyzan veya işte İzler Hanım, Hanım, ben bir türlü kilo veremiyorum. Neden veremiyorum acaba? Hı hı. Neden bu kadar çok yemek düşünüyorum? Hı hı. Çünkü yemek her yerde. Evet, Diyet evet. her yerde. Evet, kesinlikle. Ee, biraz da... Beyin kimyasalları, ödül mekanizması dediğimiz, beyinde dopamin maddesi yemeğe bağlı olarak fazla miktarda salgılanıyor. Hı hı. Dopamin salgılandığında biz mutlu oluyoruz. Dopamin salgılandığında biz çünkü kendimizi ödüllendiriyoruz. Sıkıldığımız bir anda, duygusal boşluk yaşadığımız bir anda, o sırada yapacak bir meşgale bulamazsak. Aslında e, boşluk gerçekten e, psikolojik... E, yatkınlıklar açısından çok sıkıntılı bir e, dönem et yani. Boşluktaysak mutlaka bir şey arıyoruz. Hı hı. Zihnimiz, bedenimiz, ağzımız hani 0-1 yaşta bebek sürekli emerek doyar, işte ağlayarak ister. Yani o 0-1 yaşta e, emme davranışıyla başlayan şey aslında bugünkü birçok alışkanlığımızda, birçok zararlı alışkanlıkta sürekli görüyoruz ki hep böyle ağzımız o sırada durmasın istiyoruz. İşte bizim kültürümüzde yemişler vardır, işte bu e, farklı stresimizi attığını düşündüğümüz farklı yani bir kulanır. Ama misafirliğe gideriz. İlk hmm. başta dört çeşit yemek gelir. Arkasından tatlı, tatlı gelir, gelir. Arkasından tabi. meyve gelir. Evet. Arkasından yemişle çay gelir. Bu evet. yeme hali bütün ve gece sürebilir. Mümkün değildir. Yemek çok ayıptır. Şey beğenmemiş olursun. Şey derler ikramları. işte. Ölümü gör. Yemezsen ölümü, ölümü gör. gör. Hani bu evet. bizi çok böyle şey yapıyor. Vicdan boyutuna getiriyor evet. ve yeme davranışını evet. geliştirmiş oluyoruz. Evet. Burada çok kısa kendimden bir <gülüyor> vermek istiyorum. Feyza'ya da bunu sormak istiyorum özellikle. Aha. Mesela benim e, yatma saatlerim genelde 12 12.30 olur maksimum hani e, yatacağım saat. Ama mesela bu saati e, geciktirdiğim zaman ve yorgun olduğum zamanlarda Atıyorum bire bir bıçağı sarktığım zamanlarda öyle birden bana yataktayken açlık hissi geliyor. Ve kendimi birdenbire mutfağa atıyorum. Ne bulursam yemek isteği hissediyorum. Mesela hani ben bunu düşünüyorum. Evet hani o anda yorgunum onla uyuyamıyorum. Uyumadığım için bununla baş edemiyorum gibi söylüyorum. Bu alanda uzman olduğu için Feyza'ya bunu özellikle sormak istiyorum. Mesela vardır belki çok, hani böyle davranış var, olanlar. Bunu merak ediyorum. Bu her zaman olmuyor ama bir, birkaç kere yaşadığım bir şeydi. O yüzden bir sormak istiyorum sana da insanlar daha yıldansın bu anlamda. Öncelikle mutlaka bir endokrinoloji uzmanına gidip hı hı. şeker... Tiroiyet bu testler yapılmalı. Yani evet. metabolik bir rahatsızlık var mı yok mu? <gülüyor> Çünkü her şeyde psikolojik diyemeyiz. Önce bir doktor fizyolojik, fizyolojik olarak bütün evet. testleri yapmalı. Çok önemli. Bundan emin olduktan sonra gün içerisinde ne kadar yiyorsun? <gülüyor> Örneğin. Yani gün içerisinde e, öğünlerimi sabah öyle akşam yiyorum yiyebildiğim kadarı. Sabahları genelde kahvaltı yapmam çok zor oluyor ama hani <gülüyor> işe yetişme <gülüyor> Bu en büyük problemlerden evet, bir, bir tanesi. Hani hamur, işi, hamur işi yiyoruz artık işte poğaça simit falan hani o tarz şeylerle bir şekilde idare ediyoruz. Ama bolca da yiyorum çok fazla yiyorum. Öğünlerimi atlamamaya çalışıyorum mesela. Çünkü çok seviyorum yemek yemeyi de. Ama onun dışında ekstra yediğim böyle kaçırdığım böyle bir iki zaman oluyordur yani. Akşam yemeğini kaçta diyorsun? Akşam yemeğini beşte altıda yiyorum. Erken yiyorsun Hı. muhtemelen. Yani genelde beslenme uzmanları erken yiyin derler Hı. ama şimdi bu yatma saatinde olarak Evet. Ee, seni göz önünde evet. eğer bulunduracak olursak ben de iki buçukta yatıyorum, üçte Hı -hı. yatıyorum bazen. Dolayısıyla çok fazla acıkıyorum. Evet. Bir şey yemezsem çok ertesi doğru. sabah çok fazla aç kalkıyorum. Hı -hı. Çok fazla aç kalktığım zaman da ertesi günüm olduğu gibi yemek yemekle geçiyor zaten. Hı -hı. Bu dengeyi kurabilmek. Tabii mesela VTR'de de e, şekeri kesiyorum, beyaz e, unu kesiyorum gibi söylemler bu noktada... E, Beynin ateşini fitilleyen şey şekerdir. Hı -hı. Mesela sınavlarda şimdi önümüzdeki haftalarda sınav var. Yani niye şeker koyuyorlar? koyuyorlar. Hani niye şeker koyuyorlar? Çünkü şeker gerçekten o noktada beynin aktivasyonunu, beynin iş, e, performansını etkileyen ve önemli Hı -hı. bir şeydir. Yani Hı -hı. gerçekten çocuklarımızın hayatından kilo problemi yaşamasınlar diye şekeri tamamen kaldırmak da evet, gelişimsel yanlış. ve öğrenme açısından bizim bildiğimiz gibi e, çok sağlıklı bir şey değildir. Her şey dozacında. Hı -hı. Çok güzel bir konuya değindin. Şimdi kısa bir aramız var. Ondan sonra çocukluk döneminden başlayan yeme bozukluklarıyla devam edeceğiz. Aradan sonra tekrar karşınızdayız. Evet arkadaşlar bu bölümde isterseniz biraz biz na, ne oluyor da acıkmayı unutuyoruz. Normal yemeği unutuyoruz. Ya diyet yapıyoruz ya da aşırı yiyoruz. Dönüyoruz. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Kesinlikle çok önemli bir konu. Acıkmayı bilmiyoruz diyorum ben. Hani açlık ne demek çok bilmiyoruz. Çünkü annelerimiz o kadar acıkmadan ağzımıza mutlaka bir şeyler tıkıyor ya da işte Son işte üç pirinç kaldı bak ye bu kadar çocuğun olur. Bizim halk arasında böyle bununla ilgili ilginç söylemler var. Hatta vardır. çocukken böyle sayardık bir Aha, iki, iki çocuğun olsun diye iki tane bırakmak falan. Tabii, Çok tabii. korkardım ben öyle olduğu zamanı hani bir düşünüyorum işte tabağını sayırmazsan işte... ...seni öcüler yer tabii, tabii gibi vardı, şeyler vardı bir mesela. Hani öcüler beni yemesin diye e, o tabağı sıyırmak zorunda kalırdım. Ama yine tabii ki kilolu değilim ya da hani. işte yeme davranışını değişmedi. Bazı kişilerde değişebiliyor. Kişilik özellikleri Kişilik de etkiliyor çok Ama genelde mesela ben kendi açımdan bir örnek vermek istiyorum. Ben de ne zaman açım, fizyolojik olarak doyurulmaya ihtiyaç duyduğum... ...o fizyolojik açlığım nedir tam olarak... E, Terapi süreçlerinde hani insanlarla görüştükçe kendimi denedim. Hı hı. Ben de aç olduğumu fark etmiyorum. Hı hı. Ve sadece işte e, gerçekten boş kaldığımda ya da insanlarla birlikte ya da işte öğün olarak ailenle o saatte yemek gelmesi gerekiyorsa. Çünkü çocuklukta gelen şu tutumlar bunu besliyor diye düşünüyorum. Hı hı. E, çocuklar genelde çok fazla besleniyor. Çok fazla o saat ara öğünü, işte maması, e, muhallebisi birçok böyle sürekli ağzına bir şey verme halindeyiz. Hı -hı. Bu da bizim gerçekten açmıyız açlığımızı mı doyurduk yoksa gerçekten bizi rahatsız edecek kadar tıka basa yedik mi? Hı -hı. Bu farkı anlamamıza e, sağlamıyor. Yani şu an ben şöyle bir örnek veriyorum. Biz yemek yedikten sonra bir öğünden sonra gayet normal Hı -hı. tempoda rahat rahat yürüyebilmeliyiz Hı -hı. aslında. Hı -hı. Evet. Aksi o fizyolojik ihtiyacı doyurmak değil daha fazla çok daha fazla yemek yemeye giriyor. Tabii çocukluk döneminde özellikle son dönemde bu tablet bilgisayarlar, ah, evet, televizyonlar, bilgisayarlar Hı -hı. karşısında çocuğu Hı -hı. yemek yedirmek. Hı -hı. Çünkü neden? Türk anneleri birazcık evhamlı ya Hayır. çocuğum yemek yemiyor beslenemeyecek hastalanacak çocuk doktoru diyor ki hanımefendi gayet normal hmm. çocuğunuz boyu da normal kilosu da hmm. normal ama yok işte peynir de yemiyor ya işte kemikleri gelişmezse böyle bir telaş hmm. var. Bu zaman, O zaman ne oluyor? Çocukları zorla beslemeye çalışıyorlar. Yani benim biber dolması travmam var ya çocuk yani. yani zorla yedirmişler şu evet. an kokusuna tahammül ha, edemiyorum. Evet. Bu çok yanlış. Kesinlikle yanlış. Çünkü açlık sinyallerini dinlemeyi öğrenmediğimiz için kafamıza göre yemek yiyoruz. Sonra kilo alınıyor. Kilo alındığı zaman ne oluyor? Eyvah diyet yapmam gerekiyor. Diyet baskısı başlıyor. <gülüyor> Aynen öyle yani bir de şuna da değinelim hem bunu söylemişken ailelere çok kısa da işte neticede aç kalan çocuk söyler ve bu davranışı gerçekleştirir, talep eder. Yani aç kaldı diye yemedi diye o çocuğa herhangi bir zarar gelmez. Ailelerde böyle bir telaş var evet. ama bundan ziyade de çok özür diliyorum. Mesela kilo problemi olan çocukların özellikle işte o dönemde Ailenin yapmış olduğu baskı, yedirmeme durumu da çok fazla söz konusu. Çok ve güzel etrafındaki bir Etrafındaki insanların da hani değilsin. ona bakışı mesela ben hani çok görüyorum mesela kilolu bir çocuğun ya bu çocuğa ne yapmışsınız böyle yedirmiş yedirmiş şişirmişsiniz. Hani o çocuğun yanında söyleniyor bu ve o çocuk dolayısıyla beden algısı bu ergenlik döneminde iyice hani artık bedene döndüğü için kendisiyle ilgili kaygıları olduğu için o dönemde artık işte bu yeme bozukluklarına kadar gidebiliyor. Bu evet. noktaya da çok dikkat etmek Kesinlikle, gerekiyor. Evet çok özellikle önemli. yeme bozukluklarının oluşmasındaki en büyük sebeplerden bir Hı -hı. tanesi bu. Yalnız Hı -hı. yeme bozukluklarının oluşmasına etken olan faktörlere hmm. geçmeden önce hmm. çok önemli bir yeme bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Demin yarım kaldı. Hmm. Aşırı yeme. Evet, evet, evet. Yani psikolojide aslında biz buna tıkınırcasına yeme bozukluğu diyoruz. Ben kendi adıma çok hmm. sevmiyorum. Çünkü Aşırı İngilizceden ya. tam karşılığı yok ama tıkınırcasına yeme bozukluğu. Hmm. Yani bu nedir? Haftada en az bir kez, 3 ay süreyle kişinin kendisini durduramayacak şekilde canı hmm. acın, acıyıncaya kadar ...kontrolden çıkmışçasına yemek yemes ...ve sonrasında da pişmanlık... ...ve hı hı. üzüntü duyması... Hı hı. ...özellikle bu kronik diyetçilerde... ...diyet bağımlılarında çok oluyor... ...neden? Diyetisyene gidiyorlar... ...diyetisyen onlara bir menü veriyor... ...işte sabah iki dilim ekmek... Bir kibrit kutusu beyaz peynir. Sonra ne oluyor işte eyvah ben bugün 3 dilim ekmek yedim. Zaten bozdum. Bari bütün gün boyunca hırsım alana kadar yiyeyim. Yarın tekrar başlarım. Evet, bu döngü başlıyor. Hatta deriz ya pazartesi, işte, pazartesi diyete başlıyorum. O pazartesiler hiç gelmez. İşte bunu kontrol edemediğimiz için. Ama burada hani şunu da bir ayır, ayıralım istersen Feyzacığım. Hani yine sen daha iyi biliyorsun burada da e, bulimiya ve işte bu e, aşırı yeme davranışın arasındaki fark. da bu davranış yine bu şekilde devam ediyor. Ee, ama kusma ve evet, için. çıkarma davranışı gerçekleşiyor. Ama aşırı yemede ee, çok olmuyor. Çok olmuyor. O Hı -hı. çıkarma durumundan evet. ziyade kişi yemek yedikten Yiyor, sonra pişmanlığıyla, pişman. üzüntüsüyle evet. kalıyor. Spora Hı -hı. da başlayamıyor, diyete de başlayamıyor. Ve o döngü yarın diyete başlayacağım, yarın diyete Hı -hı. başlayacağım. Hı -hı. Şimdi böyle konuşunca aslında fark ettiniz mi? Çok fazla yok mu etrafta? Evet. Çok fazla. Çok fazla var değil mi? Evet. Ama bunun bir yeme bozukluğu olduğunun farkında Hı -hı. değil insanlar. Hı -hı. En çok beni... Aslında üzen, mesleğim adına üzen şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü çok yaygın. Bir restoranta gittiğinizde yanmasayı dinleyin. Herkes ne yediğini, hangi diyeti yaptığını o an yediği tatlıdan ne kadar pişman olduğunu oh, konuşuyor. Evet. evet. Ama çok, acık. çok acık. Kalori şey. hesaplayan insanlar gördüm. Evet. Hani e, evet bir diyetisyen verdiyse hmm. bunu hesaplamak çok normal ama artık böyle patolojik bir boyut hmm. almaya başlıyor bu kalori hesaplamalar. Mesela çok yaygın hani e, siz de görmüşsünüzdür etrafınızda aldığı bir şeyin kalorisine bakıyor. Aa bu, bu kaloriymiş bunu yemeyeyim ya da gidiyor başka kalorili hmm. olan şeye bakıyor. Tamam hani belki bu beslenme alışkanlığı <Gülüyor> için güzel ama bir yerden sonra bu ne, ne oluyor? Hani patolojik bir boyut alıyor. İyice bir takıntıya dönüşmeye başlıyor. Nerede Hepsinin? takıntıya dönüşüyor? Evet. Tabii bunu konuşalım. Evet. Eğer Hı -hı. bir kişi günün büyük bir kısmını Hı -hı. bugün ne yedim? Ne yiyeceğim? Kaç kalori aldım? Evet. Kaç kiloyum? Kaç kiloyum? Evet. Bunları düşünerek geçiriyor. Toplama hayatını, çıkarma yapıyor bununla ilgili. Hayatının gerçeği buna dayanıyor. Hı -hı. Kaç kilo olduğuna dayanıyor. Hı -hı. Tartıdaki gördüğü sayıya dayanıyor. Hı -hı. Çevreden gelen bedeniyle ilgili eleştirilere veya övgülere dayanıyor. O hı hı. zaman işte bir problem, problem var. var demektir. İş ve aile hayatını etkiliyorsa, sosyal ilişkilerine yansıyorsa o zaman bir problemden bahsedebiliriz. Peki bu yeme bozuklukları en çok hayatımızda ne zaman çıkıyor? ergenlik dönemi. Evet. Ona değinmiştin Güshaçım çok evet. doğru. Çünkü bedenimizin değişmeye başladığı dönem, evet. yani bir kız ve erkek için bedenin en kötü Hı -hı. olduğu dönemdir Aynen. ergenlik Yani en güzeli bile kendisini beğenmeyecek, beğenmeyecek. duruma gelir. Psikolojik olarak hani da e öyle. Benim mesela bir e Danışanım vardı hmm. Onunla, ondan bir örnek vermek istiyorum. Hani baktığınız zaman o kadar güzel hani su gibi deriz ya hmm. su gibi bir kız boylu poslu o kadar güzel birisi ki yani bakmaya doyamayacağınız birisi. E, ve sürekli e, tabii artık patolojik bir boyut almıştı bu e, sürekli olarak e, şişman olduğundan hmm. bahsediyordu ki zaten hiç böyle bir şey yok. Evet ergenlik döneminden biraz geçmişti ama hala devam bir ediyor. ergenliği devam ediyordu onun. Hmm. Ee, sürekli bacaklarının çok şişman olduğunu, sürekli mesela artık beden yavaş yavaş şuna dönmeye başlamış. Hani ilk bir kiloyla başlamıştı. Hmm. Kilodan sonra işte yavaş yavaş e, uzuvlar dediğimiz işte organlara dön, dönüşmeye başladı. Kolların bugün şişman, hmm. bugün bacakları şişman, hmm. bugün işte burnunda bir şey var. Hmm. Artık yavaş yavaş buna dönüşmeye hmm. başlamıştı. Artık tabii ki böyle bir durumda. Ee, terapi ve ilaç desteği hmm. gerekli olduğunu evet. gördük ve Şimdi, e, yönlendirdik kendisini Çünkü barbilerle oynuyorduk. Evet, evet. Yani aslında hani bir şekilde o incecik sütün gibi bebeklerle evet, oynuyorduk. Evet, çok özenirdik yani. Çok Herkes de öyle. öyle. Peki, dünya üzerinde öyle ölçüde bir insan yok. Yok. Yani yapılan araştırmalar barbi ölçülerinde bir insanın biyolojik olarak evet. yaşayamayacağını evet. zaten kanıtlamış. Tabii. Gerçek bir beden o şekilde olamaz. Yani evet. bir, öyle bir bel zaten olamaz. Hı -hı. Mümkün değil. Bu e, bahsettiğinden yol çıkarak hani haberlerde görmüşsünüzdür. Şu an isimlerini hatırlamıyorum. Ee, birkaç tane var. Ee, Rusya'da vardı sanırım. Ukrayna'da vardı. Böyle çıkmışlardı işte Barbie Hani Hı -hı. bir makyaj yapmışlar böyle eee evet. hani, tamamen gerçek. böyle evet. şey durumunda. İncecik bir ben, hmm. hani çok güzel gözüküyor gibi görünüyor. Hmm. Ama hani o o kadar bir güzellik, hmm. yani onu istemiyordum. Ne tabii ki, neye göre güzel? Değil. Güzellik evet. evet. nedir? Bir günler. araştırmaya göre e, obez hastalar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre obez hastaların çok mutlu olduğu Hı -hı. dünya çapında kont, e, kanıtlanmış bir gerçek. Hı -hı. Hani alkarısını duyulur, şişmanlığıyla mutlu kendiyle dalga geçiyor. Evet, evet. Ya gerçekten o kendini çirkin bulmuyorsa neye göre ve kime göre güzel kavramı? Aynen öyle. Görecelidir zaten evet. bu. O yüzden de burada yeme bozuklukların aslında tabii ki medyada çok besleniyor. Kesinlikle. İnsanların beden algısı çok etkileniyor, çok besleniyor ama yeme bozukluklarının sebeplerinde en başta medyayı sayamayız veya medyayı hı hı. suçlayamayız. Hı hı. Çünkü yeme bozukluklarının aslında tarihi... Ta Antik Roma'ya kadar hı, dayanıyor. Hı, hı, Şimdi hı. burada medya eğer tek suçlu dersek çok hı. haksızlık yapmış olurdu. bir şey mümkün değil. Tabii, tabii. Çünkü psikolojik bir rahatsızlık 1970'lere dayanıyor. Bunun çok, da öncesi de öncesi var. 1970'lerde tam olarak artık Tana bu e, hastalık olarak e, ele alınıyor. O nedenle de psikolojik rahatsızlık olarak bunu eğer ele alıyorsak birazcık çok kısaca, hı. son 8-10 dakikamızda ben aslında hı. sebeplerine ve önleme Yollarını hı hı. konuşmak hı hı. istiyorum. Lütfen. Sebepleri konusunda ergenlik dönemi, hı hı. ailelerin çocukları olan baskısı. Hı hı. Ben özellikle seyircilerden, anne ve babalardan rica ediyorum. Çocukluk çocuklarınıza gelişme dönemlerinde kilo aldın, çok yiyorsun. Hı hı gibi eleştirilerde bulunmayın. Çok zayıfsın da aynı şekilde. Çok zayıfsın da aynı Aynen. şekilde. Aynı etkin yaratıyor aslında. Çelim sütsin, Bak evet. arkadaşının ne güzel boyu posu, sen süt içmedin diye böyle kaldın. Evet. Bunu türevlerinde bulacağımız bir sürü söylem var. Hı hı. Yani söylemler bedenleri üzerinden yargılamayın hı hı. çünkü bir insanı oluşturan tek faktör beden değil evet. aynı zamanda onun yetenekleri hobileri, zekası, hı. sosyal ilişkileri insanı bir bütün olarak ele yani almak her şeyle değerlendirmek her şeyle gerekiyor bir bireyi. Değerlendirmek. Evet. bu yüzden de anne babaların çocukların gelişim hı. dönemlerinde buna çok dikkat etmesi çok gerekiyor normal gerekiyor. yemek yemeyi öğretmeleri hı hı. gerekiyor açlık sinyallerini dinlemelerini öğretmeleri hı hı. gerekiyor evet. bu da nedir Zorla yemek yedirerek değil <gülüyor> veya televizyon karşısında yemek yedirerek <gülüyor> değil acıktığı zaman <gülüyor> yani o çocuğa güvenmek anne ben acıktım diyebilmeli <gülüyor> ee, ve tabii ki hayat değişimleri Tabii çok önemli travmalar da çok önemli travmalar hayat değişimleri de çok ilişkiler önemli. çok önemli burada ee, evlilikler özellikle <gülüyor> işte e, erkeğin kadına kadının erkeğe yapmış olduğu beden üzerinden yapmış olduğu ya özellikle erkeklerde kadınlara yönelik çok görürüz hani duyarız çok tabii kadınlar da sen. çok fazla <gülüyor> yapıyor bunu işte ya sen biraz kilo mu aldın bunu hmm. ee, hani biraz kendine bak hmm. ee, çok artık işte sığmıyorsun eve falan hamililik gibi söylenmesi hamilelik sonrası mesela ben 70 kilo yanımda kadın gezdirmek istemiyorum gibi söylemler evet, evet, böyle evet. gerçekten hayatımızda hmm. daha sonrasında büyük problemler yaşanmasına sebep olabiliyor evet. sinir anında söyledim işte sen de acı çek diye söyledim. Sonradan telafisi olmuyor bunların böyle. Kendimi yani şişman hissediyorum diye bir şey duydunuz mu hiç? Tabii, tabii, kendimi de. şişman hissediyorum. Ama şişmanlık bir duygu değildir. değildir. Hı -hı. Yeme bozukluklarının oluşma sebeplerine baktığımız zaman kendisini ifade edemeyen, duygusu olarak ifade edemeyen, ilişkilerinde problemlerini Hı -hı. dile getiremeyen Hı -hı. insanların yeme bozukluğuna daha yatkın olduğunu görebiliriz. Hı -hı. Evet. Böylece ben kendimi şişman hissediyorum. Oysa şişmanlık bir his değildir. Hı -hı. Kendimi sinirli hissediyorum. ...öfkeli hissediyorum. Ben bugün gerginim. Hı hı. Bunu dillendiremediği zaman kişi... ...otomatik hı hı. olarak bedeni üzerinden konuşmaya hı hı. başlıyor. Kendimi şişman hissediyorum. O yüzden diyet yapayım. Çok yedim. Kendimi aç hissediyorum. Boşluktayım. Hı hı. hı, hı. O zaman beden bir anlamda duyguların dili haline geliyor öyle Aynen, değil mi? Yani bunları çok yaşıyoruz. Fakat birisiyle ilintili halde mesela bir araştırma yapılmış 154 kadın yeme bozukluğu nedeniyle hastaneye yatıran 154 kadın sanırım 1998 yılında yapılan bir araştırmaydı. 154 kadının yarısında posttraumatik stres bozukluğu olduğu Hı -hı. ortaya çıkmış. Mesela bu, bu evet, gösteriyor evet. ki demek ki zaten altında Hı -hı. başka sebeplerden dolayı Hı -hı. çıktığını. Sadece yeme ile ilintili İlgili değil. değil. Evet. Yaşanan acılar Hı -hı. bunları dile Aynen. getirememe, travmalar evet. bunlar da yeme bozukluğuna Hı -hı. sebep oluyor. O yüzden yeme bozukluklarının tedavisinde mutlaka ve mutlaka çünkü gerçekten hayatı tehdit eden çok ciddi sonuçları Hı -hı. var. Hı -hı. Sinirim sistemi bozuklukları, Kesinlikle. dolaşım sistemi Hı -hı. bozuklukları. Özellikle kalp ritminin bozulması, bozulması. ölümlerin yüzde altı oranındaki bir kısmı Hı -hı. zaten bundan kaynaklanıyor. Yani bu bir diyet takıntısı, bu bir işte beslenme bozukluğu, VTR'de gördüğümüz gibi evet. sağlıklı yememekle ilgili olan Hı -hı, bir şey değil. Bu sonu ölüme kadar gidebilecek Hı, olan bir psikolojik bozukluk. Gereken. O yüzden önlem alınması gerekiyor. Hı -hı. Önlemlerinden zaten kısaca bahsettik Hı -hı. ama tedavi yöntemi olarak da Hı -hı. mutlaka bir hekime yani çevrenizde Kesinlikle. eğer birisinde yeme bozukluğu varsa veya kilosunda değişimler varsa mutlaka ve mutlaka bir uzmana başvurun. Çünkü sonrasında eğer yeme bozukluğu ilerlerse geri dönüşü gerçekten çok, çok zor oluyor. oluyor. Yani tedavisi çok zor. En yükseltmesi de Çalışmada çok fazla. Çalışmada tek bir uzmanla yürümemesi gerekiyor. Onu da bir belirtmek gerek. Tabii gerekiyor. ki tabii, tabii zaten ki zaten doktora gittiklerinde yönlendirecektir evet. diyetisyen, psikolog ve psikiyatrist üçünün bir arada ortak evet. bir çalışması. Tabii buraya ailenin mutlaka evet. dahil olması evet. gerekiyor. Aile de bir psikoeğitimden geçecek. Evet davranışları noktasına yani şöyle yapmayalım hani işte çocuğum bu problemi var işte benim kızımın oğlumun bu problemi var deyip de çocuğu o, o şeye itmeyelim sadece tedavi tedavide ailenin de bulunması gerektiği çok, çok önemli aile, aile destek çok, hani... çok önemli çünkü zaten kişi kendisini çok değersiz hissediyor kesinlikle multidisiplinal yani hem bir hekim hem bir beslenme uzmanı hem de bir psikolog alanda ilgili uzman bir psikoloğun olması tedavi aşamasında çok önemli. Hı hı. Buradan bu problemi yaşayan insanları da duyaralım. Tedavinin amacı kilo aldırmak değil, değil hı hı. sağlıklı yeme davranışını hı hı. öğretmek ve pekiştirmek evet. noktada da artık hayatında bir daha bu problemin yükseltmemesi için bütün hı hı. süreci yönetmek aslında. Hı hı. Eğer işbirliği olursa, çevre desteği, aile desteği ve kişinin kendi motivasyonu olursa çok da güzel sonuçlar alınan bir durum. Evet. Öncelikle kişinin yeme bozukluğunu neye bağlı olduğunu bir keşfetmesi gerekiyor. Evet, evet. Ben evet. o yüzden önerdiğim bir hani şey var. Bir farkındalık. <gülüyor> farkındalık en önemli şey aslında psikolojinin temeli de o farkındalık. Evet. Yeme bozukluğunu, bozuk yeme davranışını neler tetikliyor? Hı -hı. Bunu nasıl evet. öğrenebilir bir kişi? Her Hı -hı. gün bir günlük tutar. Bu günlükte tarih, nerede, ne zaman, ne yedi... Yemeden önceki sebep neydi? Yedikten sonraki duygu ve düşüncesi. Hı hı. Burada aslında yapmak istediğimiz şey kişinin bir neye bağlı olarak, hangi duyguya bağlı olarak, hangi duruma bağlı olarak o bozuk yeme davranışını geliştirdiği. Hı hı. Ve daha sonrasında da bununla baş etmeyi öğrenmesi. Hı hı. Baş etmek için neler yapılabilir? Tabii ki tedavi şart hı hı. ama buna destek olarak stresle baş etme yöntemleri. Hı -hı. duyguları ifade etmeyi öğrenebilme. Tabii Nerede ki bunları zamanımız çok kısıtlı gerekiyor. olduğu için hemen birer cümle şeklinde geçebiliyoruz Anlatmak maalesef söyleyeyim. ama en azından bir farkındalık yaratma Hı -hı. konusunda. Çünkü stresle baş edememek, duyguyla baş edememek, içinde bastırmak, Hı -hı. problemleri çözmekte ertelemek veya bunları Hı -hı. kişinin bir anlamda Yok kendi sahnesi. üzerine alınması, Hı -hı. işte kocam bana kızdı çünkü beni sevmiyor. Hı -hı. Hayır, belki adam o gün çok yorgun. Hı -hı. Belki işten sinirli geldi. Güzel. Sebep bu da olabilir. Hı -hı. Bunların farkındalığını Hı -hı. yakalamak için tabii ki kişinin bir durumu analiz etmesi gerekiyor. Hı -hı. En azından ben bugün birebir tabii ki reçete veremediğimiz Hı -hı. için evet. zaman kısıtlılığından dolayı Hı -hı. anne babaların Artı kişilerin kendilerinin hem yeme bozuklukları hem beden algıları hem de yeme davranışları ile ilgili birazcık farkındalık yaşamalarını istedim. Evet, Burada da çok kısa şundan bahsetmek ki. istiyorum. E, kişiler eğer kilo, kilo problemi olan kişiler e, bununla baş etmek için e, ve bunu biraz daha azaltabilmek için yeme alışkanlığını düzenleyebilmek için ee, bir baş etme dedik işte e, strese baş etme gibi hmm. ee, kendisinin güçlü yönlerini keşfetsinler hmm. yani mutlaka e, evet bir kilo problemi olabilir ama bundan ziyade başardığı iyi olduğu güçlü yönleri olduğu şeyleri bulabilirler. Mesela ne bileyim e, iyi Böyle şarkı söylüyordur, atıyorum. Ya da hani kararlıdır. Kararlıdır. Hani Hı. bunları biraz daha destekleyecek şeyler yapabilir. Evet. Kendisini iyi hissettiği şeyler. Uzun uzun hatta evet Geçen kesinlikle öyle. başladık. Ee, Hı -hı. Üç tane bulabileceğini tahmin etmişti arkadaşım. Bir arkadaşım yapmış. Yok olmuyor ama değil mi? 50 tane bulmuş. <gülüyor> evet. Yani birçok güçlü yönü var. Kaynaklarımız, Hı. potansiyelimiz, olumlu özelliklerimiz, gerekiyor. beğendiğimiz yerlerimiz. Hı -hı. Mesela hiçbir yerimi beğenmiyorum. Hiçbir yerimizi beğenmiyoruz değil. Aynen. Aslında içinde Hı -hı. bulunduğumuz durumdan kaynaklı. Eğer kilo problemimiz varsa, eee genelleme düşünce hatası yapıyoruz ve felaketleştiriyoruz aslında. Hayır, gerçekten beğendiğimiz bir yerlerimiz olabilir Hı -hı. ve bunları fark etmek var. Ee, ve kilo verme noktasında o işte bitmeyen diyetlerin, o diyet döngülerinin olmasının sebebi yapabileceğimize dair hiçbir kanıt bulamamamız aslında. Hı -hı. O zaman İclal'cim bu konuyla ilgili bu haftayı özetleyen bir cümle söyleyebilir misin? Ne öneriyorsun bizi izleyenlere? Yemek yemek güzeldir, dozunda, keyifli ve bir ihtiyaç ve keyfi aynı oranda dengeleyip hayatımıza devam edebiliriz. Hı -hı. Ben de e, diyet yapanlar özellikle onlara değinmek istiyorum. E, diyeti ne amaçla yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Hı. Hani siz kilo vermek için mi gidiyorsunuz diyeti sene e, bir beslenme uzmanına yoksa insanlar sizi beğensin diye mi? Hani buradaki o aynı aslında kilo verememezi problem de bundan kaynaklı. Hı -hı. Hani bunu sağlayayım bir bunu bulsunlar evet, e, cool. sağlıklı, mutlu, iyi, iyi beslenmeli günler diliyorum herkese. Ben de son cümlemi söylemek istiyorum. Kendinizi çok seveceğiniz bir hafta biliyorum. Haftaya biz yine buradayız bekleriz.